Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz kardeşlerim, yaşadığımız dünyanın içinde ciddi bir şekilde yükü ağır, konuları çok ve hesabı zor bir ümmet olarak yaşıyoruz. Pek çok Müslüman bugün havanın bulutlu olmasından dolayı gecenin geldiğini zannediyor. Bulutlu havalar aldatıcıdır. Gece vakti gelmeden gelemez. İlla vakti anı geldiğinde geceden söz edilebilir. Hava bulutludur. Bu bulut kimseyi aldatmasın. Kader Allah'ın kaderidir. Mülk Allah'ın mülküdür. Din de Allah'ındır. Müminler de Allah'ın emrindedirler eğer Rabbimiz bize bir yük takdir buyurduysa, biz o yükü biiznillah taşırız. Eğer Rabbimiz bize bir yol kat etmemizi emir buyurduysa, biz o yolu biiznillah aşarız. Şu kadar ki, yolun uzun gibi görünmesi, İklimin çetin bir iklim gibi kendisini göstermesi yine Allah'ın kaderi iledir. Bu sebeple mevcut dünya şartlarında Müslümanlar olarak biz çok büyük sıkıntıların içinde yaşadığımızı hissediyor olabiliriz. Ama aşılamaz bir yolda değiliz. Kaldırılamaz bir yükün altında değiliz buna iman ediyoruz. Böyle düşünüyoruz, böyle anlamak istiyoruz demiyorum. Buna iman ediyoruz diyorum. Bu günleri geçireceğiz ümmet olarak, şahıslar olarak değil. Çünkü Sümeyye olup, Yaser olup, Hamza olup güneşin doğduğu saati görmeden gidebiliriz biz şahıs olarak. Ama ümmetim sabahı görecek Allah'ın izniyle. Benim nöbetim gece saatine rastlamıştır. O kadar. Böyle iman ediyoruz. Ancak bu dersimizde farklı bir pencere açacağız. Dünyayı seyretmek için. O pencereden bakıp olayları, gidişatı, tahlil etme ve yorum yapma kabiliyetimizi inşallah geliştireceğiz. Aziz kardeşlerim, biz Allah'ın dinine yardım etmek, bu dini limana kavuşturmak zorundayız. Bu bizim vazifemizdir. Namaz gibi ve diğer ibadetler gibi Vazifemizdir ancak Ancak Bütün bu sorumluluktan Bu büyük Çalışmadan Başarı ile Zaferle çıkabilmemiz için Allah'ın yardım etmesi şarttır Batıla ve batılın gücüne karşı Ancak Allah'ın yardım ettiği kulları başarılı sonuçlar elde edebilirler. Biz de Allah'ın yardımı kadar başarılı Müslüman oluruz. Bu nedenle elimizde büyük bir hakikat var. Nedir bu hakikat? Allah'ın yardım ettiği kulları peygamber de olsalar sonuca ulaşabilirler. Allah'ın yardım etmiyor olması sonuca ulaşmadan yolda kalmak, başarısızlığa gömülüp kalmak demektir. O zaman hedefimiz bizim zafer de değil, Allah'ın yardımına müstahak mümin olmaktır. Allah yardım ediyorsa sana şehadetten zevk alırsın, İnfak sana lezzet verir. Yorulmazsın. Allah sana yardım ediyorsa, parmağın yarısı kesildiği için, kılıç tutmana engel oluyorsa, sen nesin beni Allah yolunda engelliyorsun diye basar, parmağını tamamen koparır, yoluna devam edersin. Kafirler kaç kişi diye saymazsın hiçbir zaman. Ben buradayım diye, Sloganla çıkarsın. Kafirlerin gücünün büyüklüğünü değil, Allah'ın kudretinin büyüklüğünü düşünerek yol alırsın. Allah yardım etmedi mi sana? Karıncalar da uykusuz bırakar seni o zaman. Açlık başına dert olur. Küfür rüyalarına girer senin. Mümin, Allah'ın yardımı kadar güçlüdür. Çünkü Allah'ın yardımı, ayakta tutan enerji demektir. Peki, Allah, her müminim ben, diyene yardım ediyor mu? Hayır. Böyle bir kanunu yok Allah'ın. Allah, yardımına müstahak gördüğü, yardım etmeyi uygun bulduğu kullarına yardım ediyor. Onun için, eğer biz mevcut dünya, şartlarını mümin olarak lehimize çevireceksek elimizde Allah'ın yardımını gösteren bir harita bulunması gerekiyor bu haritayla yol aldığımızda hava bulutlu da olsa fırtına da olsa biz bir yardım haritası üzerinden Allah'ın desteklediği ve bizim için aciliyet kesbeden Yardımların gösterildiği bir harita üzerinden yol aldığımızda bunalmayız. Sıkıntıya girmeyiz. Acılar bizi çökertemez. Korkular bizi ürkütemez. Yokluklar bizi çaresiz bırakamaz o zaman. Bu olmadığında, maazallah Allah'ın yardımı olmadığında kendi varlığımız bile ürkme nedeni olur. Filanca Allah'ın mücahit kulu başarıya ulaştı bileğinin gücüyle değil. Ya neyle? Allah'ın yanında olduğunu hissederek. Filanca onca müminin duasına desteğine rağmen ürktü kaçtıysa tek başına yol almaya çalıştığı içindir. Okyanuslardan önce küçük derelerde bile boğulmuştur o. Ama okyanusta da boğulmayan mümin, Allah'ın yardımına güvenen ve o yardımı da hak ettiği için onunla yol alan bir mümin olduğundan. Kur'an'ımız 65 ayetinde, Direk ve dolaylı olarak Allah'ın yardımından, o yardımı hak eden kaliteli imandan söz ediyoruz. ben hızlı bir şekilde bu ayet numaralarını ve surelerin isimlerini zikredeyim özellikle bunaldığımızda bu ayetlerden herhangi bir tanesini açıp okuyup aslında okyanusta, fırtınada bulutlu havalarda şehri kaplayan ruhları bunaltan sist ortamında hangi şartlarda Allah'ın yardımına müstahak olunacağını belgeleyen yol gösteren acil yardım noktalarının neler olduğunu bize gösteren ayetler olarak bunları her zaman çalışma masamızın başında bulunduralım şöyle bir şey tavsiye edebilirim bu ayetleri 65 ayeti 65 güne veya 65 haftaya bölebiliriz. Her birini bir tefsirden dikkatlice okuyup Rabbimin yardım etme şartlarını veya çalışma şartnamesini ya da yakıt biterken acilen uğranılabilecek ilk yakıt istasyonunu gösteriyor bu ayetler. Ben bunları Sırasıyla konu ağırlığı itibariyle dizmek istiyorum. Sure ve ayet numarasını yazalım. Daha sonra da oturup bunları başlı başına ders de yapabiliriz kendi kendimize. Ana teması kimin elinden tutuyor Allah'tır? Ya da başlığı değiştirelim. Halid bin Velid niye zafere ulaştı hep başlığı değiştirelim ölümden bile zevk alır hale nasıl geliyormuş insan başlığı değiştirelim müminin içini doldurduğu iman neymiş bunları özellikle merak edenler için bizzat Allah'ın kitabından mütalaa ederek okuyabileceğimiz ders konuları yapabiliriz Bakara suresinin 107. ayeti çok net bir şekilde ilan ediyor arkadaşlar. Bakara'nın 107. ayeti Allah'tan başka sizin yardım edecek kimseniz yoktur diyor. Kanun. Yine Bakara suresinin 120. ayeti aynı mantığı işliyor. Bakara suresinin 250. ayeti Allah'ın yardımına örnek veriyor. Bakara suresinin 286. ayeti böyle bir temenni içerisinde müminlik yaşamamız gerektiğini anlatıyor. Ali İmran suresinin 13. ayeti Allah'ın dilediğine yardım ettiğini, o yardım ettiği kullarının ancak sonuca ulaştığını anlatıyor. Ali İmran suresinin 56. ayeti, 81. ayeti, 103. ayeti, 104. ayeti, 105. ayeti, 123. ayeti, 126., 147., 151., 163., 100 affedersin 160. ayeti ve 173. ayetleri çok net bir şekilde yardım Allah'ın yardımıdır. O yardımla ancak yol kat edilebilir diye ilan ediyor. Nisâ Suresi'nin 45. ayeti Allah'ın Yardım etmesi halinde her şeyin düz gideceğini söylüyor. 52. ayeti İsa suresinin, 75. ayeti, 89. ayeti, 102. ayeti, 103. ayeti, 104. ayeti ancak Allah'ın yardım ettiği kullarının zafere ulaştığını, bunalmadıklarını, çaresiz kalmadıklarını örnekler vererek anlatıyor. Enfal suresinin birinci, dokuzuncu, onuncu, on birinci, on ikinci, on beşinci, on altıncı, on yedinci, on sekizinci, yirminci, yirmi dördüncü ayetleri. Enfal suresinin yine kırk üç, kırk dört, kırk beş, kırk altı, kırk yedi, kırk sekizinci, altmışıncı, altmış birinci, altmış ikinci ayetleri, altmış üçüncü, altmış dördüncü, altmış beşinci, altmış altıncı ayetleri. Dikkat ederseniz Enfal Suresi, Ali İmran Suresi, Bakara Suresi diyoruz. Neden bu sureler yoğun bir şekilde yeryüzünü Allah'ın mağlup olmayan kulları olarak yaşama aşısı yapan cihat dolu surelerdir bunlar. Ve bu ayetlerin bu surelerde özellikle cihatta Allah'ın yardımının temel şartlarını anlattığını görüyoruz. Tevbe suresinin, 20. ayeti, 24. ayeti, 25. ayeti, 26. ayeti, 38. 39. 40. 41. 123. ayetleri, Tevbe suresinin, Allah'ın yardımının, temel şartlarından, söz ettiğini görüyoruz. Nur suresinin, 54. 55. ayetleri yine, Allah'ın yardımının, nasıl geleceğini anlatıyor Ahzab suresinin 9. ayeti Allah'ın yardımının hangi şartlarda daha önce uygulandığını anlatıyor Muhammed suresinin 7. ayeti temel şartlardan yine söz ediyor Saf suresinin 4. ayeti 10. ayeti 11. ayeti 12. ayeti ve 13. ayeti Allah bu dünyada kime yardım etti bundan sonra da kimlere yardım eder onu anlatıyorum aziz kardeşlerim tekrar vurguluyorum hava bulutlu veya bulutsuz gidilecek yol aynıdır mevsim yaz veya kış yol aynıdır şu kadar ki Dünyayı hep bahar zannedenler, Kış olunca, Yolla gidilmeyeceğini zannederler, Yanılırlar, Hayatı hep güneşlik zannedenler, Bulutlu bir havada çöker kalırlar, Halbuki, Allah, O yollarda bulutlu, Karanlık mevsim de olsa, Gidilecek şartlar verir, Ama bunu idrak, kişiden kişiye göre, neden değişir? Kişinin, Allah'ın yardımından, mahrum olmasına göre değişir. Biz, bu nedenle, mümin insan olarak bu yollarda yol kat edebilmek için, su kadar, ekmek kadar, Allah'ın yardımına muhtaçız. Hava kadar, Damarımızda kan bulunup bulunmamasına kadar, o ihtiyaç kadar, Allah'ın yardımına muhtaçız. Bu yardım da, sıradan form doldurmuş bulunan herkese yapılan bir yardım değildir. Hak edene yapılan bir yardımdır. Sözünü ettiğimiz yardımın, hangi şartlarda hangi müminlere verildiğini, Bahseden Direkt ve dolaylı anlatan 60 küsür ayetin Rakamlarını ve sure isimlerini Zikrettim Merak ettiğimizde O konuyu Baştan sona Şöyle doyasıya Mesela bir yaz tatilimi Bu konuyu araştırmaya Geçirmeye karar verirsem 2 aylık güzel bir konu karşıma Çıkmış olur Bu ayetlerden topluca Çıkan sonuçları ben size şimdi arz edeyim. Kardeşlerim bir kere Kur'an'ımız yardımdan söz ederken para yardımından söz etmiyor. Sadece meleklerin gelip kafirlerin kafasını koparmasından da yardım olarak söz etmiyor. Kur'an'ın yardım dediği şey dört konudur. Allah azze ve celle eğer yardım edecekse bir şahsa veya bir bir kitleye, cemaate, ümmete, bir zamanda yaşayan müminlere, Yardım edecekse eğer Allah'ın bu yardımı Dört türlüdür Birincisi Kafirlerin Önünü tıkar Engeller Bu mümine yardımdır Kafirin Önünü tıkaması Onlara Korku salması şeklinde de olabilir bu yardım. Birinci çeşit. İkincisi, Bizzat, Müminlere, Lojistik, Veya, Kişit desteğiyle, Yardım edebilir. Bedir de, Yardım etti. Nasıl yardım etti? 3000 kişi, 5000 kişi, Melek olarak gönderdi Allah. 300 kişi geldiler ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun 300 kişi geldiler o 300 kişiyi Allah 3000 melekle destekledi kafirler 3000 kişiydiler karşılarında 3000 kişiyi görünce ötleri patladı bu bir yardım çeşit İkincisi de bu üçüncü olarak zafer coşkusu veriyor Allah ölümden bile zevk alan, dolu dolu bir ihtiras, veya herhangi bir menfaat hissi olmadan, cenneti bekleyen, cennet için çalışan kadro haline getiriyor müminleri. Uhud'da olduğu gibi, tebukte olduğu gibi, Ahzap'ta olduğu gibi, Böylece müminler, kapasiteleri yüzse, bine çıkıyorlar. Daha enerjik, daha dolu dolu bir atılım yapıyor mümin. Bu da Allah'ın bir yardım çeşidi. Bunu vermediği zaman Allah, tam kadro çıksan bile, kapasitesiz işler yapıyorsun. Ama zafer duygusunu verdiğinde mümin, azsan bile, çok iş üretiyorsun dördüncü Allah'ın yardımı bizzat Allah'ın küfürden intikam almasıdır dolayısıyla müminler Allah'ın meleklerine yürüttüğü veya kendisinin murad ettiği başka bir yönle başka bir sebeple bitirdiği bir savaşın içinde buluyorlar kendilerini. Bu da bir Allah'ın yardım çeşidi. Hangisi olursa olsun nasıl yaptığı, neyle yaptığı, niye yaptığı hiç önemli değil. Allah yardım ediyor. Bu yardımıyla müminler zafer kazanıyor. Şekli, yöntemi hiç önemli değil. Burada kardeşlerim, bizim Allah'ın yardımı diye bir başlığı, doyasıya açıp işlememizden söz ediyoruz. Ama iki başlık çok önemli. Bu iki başlığı aslında ara başlık diyeyim bunlara ben. Konuşup daha sonra Kur'an'ımızın hangi şartlarda müminlere yardım ettiğine geçeceğiz. Ya da Rabbimizin Kur'an'da anlattığı, Kur'an ayetleriyle önümüze koyduğu yardım şartlarına geçeceğiz. Ama iki gizli dosya açmam gerekiyor. Birincisi Raat Suresi'nin 11. ayetidir. Ayrıntılarına girmeyeceğim bu konunun. Ama Allah'tan yardım isteyenlerin Raat Suresi'nin 11. ayetini unutmamaları gerektiğini bütün konuşmalar, İslam toplumu, ümmeti Muhammed, cihat bunların hepsini bir kenara koy. Ra'd suresinin 11. ayetini unutma dememiz gerekiyor. Hangi ayettir bu? İnna'llaha la yughyiru ma bi kavmin hatta yughyiru ma bi enfusihim. Allah kendisini değiştirmeyen bir milleti değiştirmez. Her şey, bütün güçler Allah'ın elinde. Ama, dönüşüm isteyenleri dönüştürüyor Allah. Demek ki Kur'an ile değil bu iş. Ne ile? İstek belirtmekle bu iş. Bir bu. Bunu unutmuyoruz. İkincisi, Biz ümmeti Muhammed'in Allah'ın yardımına muhtaç olduğu şeyleri tespit etmeliyiz. Yani Allah'tan yardım istiyoruz biz. Allah'tan yardım istediğimiz Haritamız, yardım haritamız hangi konulardır? Bunları tespit etmemiz lazım. Bunlar da üç başlık arkadaşlar. Bu üç başlık, Yahu Allah bu konularda bize yardım etseye dediğimiz başlıktır. Veya dua istediğimiz şeylerdir bunlar. Birincisi ümmetimizin psikolojik çöküntüsüdür. Ümmetimiz psikolojik olarak çökmüştür arkadaşlar. Başta Allah'a daveti temsil etmesi gereken alimlerinden, önderlerinden, siyasetçilerine kadar ümmetimiz korkunç denebilecek psikolojik bir çöküntü içine düşmüştür. İkinci olarak ümmetimiz kültürde, ilimde, siyasette, hatta ne yazık ki dinde taklit hastalığına yakalanmıştır. Bu taklit hastalığı ümmetimizin bataklığına dönüşmüştür. Üçüncü olarak da ümmetimiz, din adına da olsa, bir parçalanma, gruplaşma bataklığına dönmüştür. Psikolojik çöküntü, taklit ve bölünme, parçalanma, bataklık düzeyine inmiştir ne yazık ki. Bu sebeple, bu üç konu, Allah'ın yardımı olmadan aşılamayacak sorun haline gelmiştir.